1390, numaralı konu, Huzeyfe ve İbni Mesud'un, alimleri emirlerin kapılarında dolaşmaktan sakındırmaları, evet, Huzeyfe, sakın fitne yerlerine gitmeyiniz, dedi, fitne yerleri hangi yerlerdir, ey Eba Abdillah, diye sorduklarında da emirlerin kapıları, çünkü herhangi biriniz emirin huzuruna gider ve ona yaranmak için, onun yalanını tasdik eder ve onda bulunmayan vasıflarla onu över, dedi.